Hocam bir bayanın bir erkeğe selamünaleyküm aleyküm diyerek selam vermesi caiz midir? Değerli izleyicimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi Ahzab suresinin 32. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Peygamber aleyhisselamın hanımlarına hitap ederek onlara bir takım tembihatta bulunuyor. Yani siz başı kadınlara benzemiyorsunuz, e, belirli konulara dikkat ediniz De, dedikten sonra, fela tahta ana bil kavul yani sözü e, böyle tahrik edici üslupla e, beyan etmeyin. E, konuşurken dikkatli olun. Yani kalbinde hastalık olan insanlar e, bu tür konuşmanızı yanlış anlayabilirler evet. diye bir uyarı var. Şimdi o ayet kerime geneldir. Yani hem selamlamada olabileceği gibi hem de beşeri münasebetlerde yani bir kadınla erkeğin konuşması gerektiğinde bir üslup olması lazım. Yani kadının e, sözlerini celbedici, tahrik edici üslupla kullanması her halükarda caiz değil. İster selam vermede usul böyle olsun, isterse başka bir İşler için olsun, yani telefonda olabilir, yüz yüze görüşmelerde olabilir. Erkeklerin dikkat etmesi hususlar, hususlar var. Kadınların da dikkat etmesi gereken hususlar var. Onlardan bir tanesi nedir? Mütevazi bir şekilde ve yanlış anlaşılmayacak bir üslupla konuşmak diyoruz. Şimdi selam vermek e, nedir? Sünnettir değil mi? Evet. Bir erkeğin bir erkeğe selam vermesi elbette gerekiyor. Evet. O selamın alınması da zaten farz olur. Yani vermek farz, sünnet almak farz. ama almak farz olur. E, almanız mutlaka gerekiyor. Hatta misliyle yahut daha üst derecede ifade edeceksiniz. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh gibi ilave ederek kelimeleri e, cevap verdiğinizde her birinden en azından 10 sevap alıyorsunuz. Evet. Peki kadın erkek selamlaşabilir mi konusunda Resulullah Aleyhisselam'dan intikal eden e, hadisler var mı e, diye soralım ve cevap olarak şunu söyleyelim. Ebu Talip Peygamber Aleyhisselam'ın amcasıdır. Onun kızı Ümmühani. Ümmühani Resulullah Aleyhisselam'la karşılaşır, ee, henüz tan tanıyamaz yani sesinden çok anlayamaz Peygamberimiz. Evet. Kimsin diye sorar, o selam vererek kendisinin Ümmühani olduğunu beyan eder. Esselamu Aleyküm, ben Ümmü Hani der. Peygamber Aleyhisselam ona ve aleyküm selam der ve iltifat eder. Çünkü am amcasının kızı bu. Evet. Şimdi amcasının kızı efendim bu yakındır dolayısıyla selam verir diyemezsiniz. Zira amca kızı nikah düşen bir varlıktır değil mi? Evet, evet. E, dolayısıyla yabancı bir hanım ne yapmış? Resulullah Aleyhisselam'a nikah açısından yabancı. Evet. E, selam vermiş ve Peygamber Aleyhisselam almıştır. Başka bir rivayette e, Esma Binti Yezid radıyallahu anh'a diyor ki biz kadınlarla birlikte oturuyorduk. Peygamber aleyhisselam geldi, bize selam verdi ve biz onun selamını aldık diyorlar. O halde bir kadının erkeğe, bir erkeğin kadına selam vermesine dediğinen bir sakınca yok, caizdir. Evet. Mübahtır, Resulullah aleyhisselamdan bu konuda rivayetler vardır. Ancak üslup konusunda dikkat edilmesi gereken şey nedir? Kadın ve erkeğin üslubuna sözü kullanırken, ifade tarzına dikkat etmesi yanlış anlamalara meydan verecek bir üslubu tercih etmemesi gerekiyor. Evet. Bizim de zaten dikkat edeceğimiz, dikkat çekeceğimiz konu da bu.